Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâh. Nahmidu ve nestaînü ve ve ve Men ve ve ve min vaخلق منها زوجها وبث منهم رجلا كثرا ومن ساء فاتقوا الله الذي تسألوا نبيه ولا رحم الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسهلكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فعباد الله الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم Öşer el-umuri muhdesatuhâ ve kullu ve ve, ve Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. İmam Müslim'in sahihinden kitabul İmam'dan dördüncü babı alıyorduk. Dördüncü baştan ilk rivayetlerden ki 3 sahabinin rivayetini burada zikrediyordu i̇mam Müslim biri Ebu Eybel Ensari ki bunu 3 tarikiyle verdi daha sonra Ebu Hureyre radiyallahu anh ki bugün inşallah onu alacağız onun tek bir tarikini veriyor daha sonra Cabir bin Abdullah hadisi var onun da 3 tarikini veriyor yani toplam tarik itibarıyla 7 tane ney rivayet var Neydi babımız? Babu beyan il iman il ledi yudhalubih il cennet ve anne mantemseke bima umirabihi dahal al cennet kendisi ile cennete girilen imanın beyanı ve emredilen şeylere sımsıkı sarılanların cennete gireceklerinin beyanı. Bu beyana dair bab. Tercümede, bab başlığında bir eksiklik vardı. Geçen ders onu ne yapmıştık? Tamamlamıştık. Tercümede bab başlığında ne vardı? Bir eksiklik var. Geçen ders onu ne yapmıştık? Tamamlamıştık. Ee, geçen ders kaydedemeyenler ya da gelmeyenler arkadaşlarından alsınlar. İnşallah şimdi e, ikinci e, sahabi rivayeti Ebu Hurey radıyallahu rivayetini alacağız. Bakalım bu Arabi e, burada bize hangi şekilde ne yapacak gözü Okuyalım rivayeti. Galen İmam Ruşdum rahimehullah ve hadde seni Bekir <gülüyor> bin Mes'ud. Galat sana Osman. Galat sana Vefu. Galat sana Yahya İbnu Sa'idin an Ebi an Ebi Zurata an Ebi Hureyret. Enne Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rasulullah Dülleni, ala amelin iza amil Dulleni Mı ala Dülleni. amelin iza amil Dakhaltul daxal tu cennete. "Kâle, tağbûd la tuştuku bihi şeyen, ve tuqîmû salatê, ve tuqîmû salatê mektûbê, ve tuädiyä zekâtê mefroudê, ve tuçum ramadana." "Kâle, vallizi nefs biyedhi, la izidu ala haza şeyen âbda, vla anqusu minhu, falma vlla. Gala'l-Nibiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Men serrehu en yanzura ila raculun min ehl-i cenneti fel yanzur Evet Tercihmesini okuyalım Bana Ebu Bekir bin İshak rivayet etti Dedi ki bize Afvan Rivayet etti dedi ki bize Yuhayb rivayet etti dedi ki Bize Yahya bin Said Ebu Zura'dan o da Ebu Hureyre'den naklen rivayet etti ki Bedevi'nin biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulallah bana bir amel göster ki onu yaptığım zaman cennete gireyim demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadet eder ona hiçbir şey işelip koşmazsın farz olan namazı dostları kılarsın farz kılınan zekatı verirsin namazanı tutarsın buyurmuş Bedevi nefsim. Kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ebediyen bundan ne fazla bir şey yaparım ne de eksik bırakırım demiş. O dönüp giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinlettik bir adam görmek isteyen şu zata bakalarsin buyurmuşlar. Evet. Yine İmam Müslim burada ne yapmış ve hadde feni demiş. Yani bana tahsis etti ki e, özel olarak hoca ne yapmış? Ona tahsis etmiş bunu. Bu yalnız kendisinin olabileceğini gösterdiği gibi Başka bir grupta var ama hoca özellikle ona tahsis ettiğini ne yapıyor ifade ediyor. Yalnız kendisi olabileceği gibi başkaları da var ama hoca özellikle ona tahsis ettiğini ne yapıyor ifade ediyor. O da olabilir. İlki daha kuvvetli muhtemel. Ve hadefeni Ebubekir bin İshak demiş. Evet. Ebubekir Muhammed bin İshak es-Sağani. Sizde dipnotta var 51 nolu dipnot. Aslen Horasanlı olup Bağdat'ta yaşamış. Vefat tarihi Hicri 270. 270'te ne yapmış? Vefat etmiş. Ne demiş? Gale haddesena afvan. O kadar demiş. Afvan bin Müslim es-Saffar el-Ensari Azatlılardandır Ebu Osman künyesini taşır. 220 tarihinde Bağdat'ta 86 yaşında olduğu halde vefat etmiş. Yani 86 yıl yaşamış. Evet. Kale haddetena Vuheyb Vuheyb bin Halid bin Acilan Basralıdır 165 tarihinde O da yaklaşık işte 85 yaşında ne yapmış Vefat etmiş hadde haddetena Yahya bin Said Ki Yahya bin Said Malum Daha önceden de ne yapmıştık Onun hakkında konuşmuştuk An Ebi Zura An Ebi Hurayrata o Ebu Zira'dan, o da kimden Ebu Hureyre radıyallahuhden ki Ebu Hureyre hakkında da daha önceden bilgi vermiştik. Abdurrahman İbn Sahır Ed el Yamani. Evet. Ne diyor? Diyor ki En Arabiyan bir Arabi. Ne yapmış? Ca ila Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gal. Peygamber Efendimiz sallallahu ve gelmiş ve şöyle demiş. Bu Arabinin kim olduğu hakkında Buhari Şarihi Bedrettin el-Ayni'nin ne var? Bir beyanı var. saat bin el-Ahram'dır diyor. Okuyalım orayı. Buhari Şarihi Ayni'nin beyanına göre gelen bedevinin adı saat bin el-Ahram'dır. Anlaşılan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu zatın, bu zatın sözünde durarak ibadetine devam edeceğini ve cennete gireceğini bilmiştir. Burada şöyle bir sual hatıra gelebilir. Cennetle müjdelenen on zattır. Bununla 11 olmuyorlar mı? Bu sorunun cevabı şudur. Evet 11 oluyorlar. Fakat bir şeyi nasılsa bir sayı ile bildirmek o sayıdan fazla olmayacağına delat etmez. Yani Allah'ın 99 ismi var demek, 100 ismi yok demek değil. Bilebildiğimiz. Peygamber Efendimiz cennette müjdelediği o 10 sabi, o rivayet içinde 10 sabi olarak müjdelemiştir. Yoksa onun dışında Abdülhamid Mesud gibi cennette müjdelenen başka neler de vardır? Sahabilerde vardır. Bu Arabide olduğu gibi. He, yani bu ona aykırı değildir. Yani 10 tane cennetle müjdelemiştir. O özeldir. O malumdur. Ama bu demek değildir ki onların dışında hiç kimse cennetle ne yapmamıştır? Müjdelenmemiştir. O rivayet içinde 10 kişiyi zikrettiği rivayettir o. 10 kişinin ismini birden verdiği rivayettir o. Evet. Devam edelim. Binaenine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bir defa cennetliklerin 10 kişi olduğunu beyan etmesi Başka defa daha başkalarının da Cennetlik olduğunu müjdelemesine mani değildir Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan ve Hüseyin Radıyallahu anh, anhum) Anma ile ümmehatı müminin Olan zevcelilerin de cennetlik olduklarını Tepşir buyurmuştur Tabi bunu ümmühat deseniz ümmehat demiş ümmehat. Yani o e'yi ü yapsanız daha doğru olur. Evet müminlerin annelerinde ne yapmış? Hasan Hüseyin gibi cennette müjdelemiş. Ha, ne demiş e, bu adamcağız? Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, Dulleni ala amelin, Bana bir amel göster. İve amiltuhu dekaltül cennet. O ameli işlediğimde, yaptığımda nereye gireyim? cennete gireyim. Yani o işi yaptığımda cennete gireceğim diye amel söyle bana. Ameli işaret et. Göster bu ameli. Gale Tabu la tuşliku biri şey ya. Daha önceki rivayetin hemen hemen aynısı. Allah'a ibadet eder hiçbir şey şirk koşmazsın ona ki ibadeti açıkladık. Ve tukey musallatel mektubete. Bakın bir önceki rivayette. Ötuki mussalah şeklindeydi. El mektube ne değildi? Mevcut değildi. Ebu Eyüp rivayetine bakın göreceksiniz. Ebu Eyüp rivayetinde göreceksiniz. Burada farz namazı olduğunu, beş vakit farz namazı olduğunu özellikle anlıyoruz. Evet. Ama bu demek değil ki başka namaz kılınmaz. Yani bayram namazları, vitir namazları vesaire. Bu sadece yani olmazsa olmazlar. Başka ve tu zekat el zekat geçmişti daha önceki rivayette burada farz olan zekat yani ne malın yüzde iki buçu olan o yıllık ha. üzerinden bir yıl geçen ne nisap miktarına ulaşan malın zekatı ve tesuume ramazan ramazan orucunun ne yapman Tutman evet şimdi bu evi rivayetinde bakın Ramazan orucu yok. İbadet, şirk, namaz, zekat ve sılayı rahim var. Gördük mü? Burada ne var? Ramazan orucu da var. Evet. Gâle vellevî nefsi bi'edihî Bunun üzerine Arabi diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bak eli Allah'ın elinde. Çünkü biz ne diyoruz? He. Kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasında değil mi? İstediği gibi evirip çevirir. Rabbimin eli var. Nefsi elinde. Bu yemin. La azidu ala şey şey'en ebedâ. Ben hiçbir şeyi asla bunun üstüne katmam. Yani söylediklerini. Ve la en kusumin. Bir şeyi de eksiltmem. Felemmâ vella adam gidiyor. Salen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki men serrahu en yandura ila racülü min ehlil cenne. Cennet ehlinden bir adama bakmak kimi mutlu edecekse, kimin hoşuna gidecekse felyandur ilahe ve şu adama baksın. Bu adam çünkü neredendir? Cennet ehlindendir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın tefşirini almış, müjdesini almış. Ya Peygamber bunu nereden bilir? Ben bu hadisin saatini kabul etmeyen diyen adama da He, buradan çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunlar Allah azze ve celle'nin peygamberi reseulü ikramları. Evet bu da işte cennet ehlinden bir zat. Eğer ismen o saat bin el ahramsa. Yoksa da çok önemli değil. Sahabenin isimleri bilmediklerimizde, isimlerini bilmediklerimiz de bizim için ne? Adildir, yücedir. Hepsi udur hepsi udur adildir evet şimdi burada ne yapıyor bakın e, şarihimiz Allah kendisine rahmet etsin bizden rahmet istedi e, ne yapıyor e, daha önceki bapta da ne yapmıştı e, ufak tefek buna benzer e, bap başlığı koymuştu ama burada hadis şerif aşağıdaki meselelere delalet etmektedir diyor ve numaralandırmış bakın bu da yeni bir ne uslup neymiş okuyalım onları Hadis-i şerif aşağıdaki meselelere delalet etmektedir. Bir, ulema adam bazılarına göre Ramazan Allah'ın isimlerinden biri olduğu için Ramazan ayına sadece Ramazan demek caiz değilse de bu hadis onların aleyhine değildir. Yani Ramazan geldi, Ramazan gitti demekte de bir beis yoktur. Yani sadece Ramazan denmez diyorlar. Eğer Ramazan Allah'ın ismi ise ki sayı senetle gelmemiştir. Var öyle rivayetler zayıf senetle. Sadece eğer Ramazan Allah'ın ismi ise Ramazan denmez. Ramazan ayı denir. Yani ay kelimesiyle birlikte söylenir. Şehru Ramazan denir. Yoksa ha Cae Ramazan denmez. Cae şehru Ramazan. Yani Ramazan ayı geldi. Niye? Çünkü Allah'ın ismi Ramazan. O halde ay kullanmak lazım. Ama zayıf senetledir. Kaldı ki kaldı ki burada. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sıyama Ramazan diyor. Siyam'e şehra Ramazan demiyor. Anladın Aleyhlerine delildir. Evet devam edelim. 2. Kelime-i getirerek namaz, oruç ve hac gibi ibadetleri ifade eden cennete girecektir. Evet ama burada hac zikredilmedi. Hmm. Ha, yani e, ne Ebu Eyüp rivayetinde ne de Ebu Hureyre rivayetinde ne zikredilmedi arkadaşlar? Hac zikredilmedi. Neden? Yani burada ravilerin tasarrufları var. Ravilerin tasarrufları var. Diğer hadislerde ne var? Zaten mevcut. Hac İkbab'da gelmişti değil mi? Evet. İlk bapta ne yapmıştı? Gelmişti. Bir sonrakinde yine gelmişti. İşte bunları yapanlar cennete girecektir. Allah'ın meşi etiyle. Ama falan yaptı girdi diyemeyiz. Girecektir rahman. Ama bu he, e, sahabe için bunu söyleyemiyoruz. Saad bin el için. O girmiştir. Çünkü biz hep ne diyoruz? Cennete veya cehenneme girme ya ismendir ya vasfendir. Ne demek bu? Şu demek. Kur'an ve sünnette cennete girecekler ya da cehenneme girecekler bazen ismen bazen vasfen zikredilir. İsmen zikredilenlerin cennetlik ve cehennemlik olduğuna itikat farz ayındır. Ebu Bekir cennetliktir buna itikat farz ayındır. Ömer cennettiktir buna itikat farz ayın Osman cennettiktir buna itikat farzı ayın Anladık değil mi Ali cennettiktir buna itikat farz ayın Hasan cennettiktir buna itikat farz ayın Hüseyin cennettiktir buna itikat farzı ayın Ayşe anamız cennettiktir buna itikat farzı ayın Ümmü seleme itikat olarak cennetlik olduğuna dair he Aleyküm Ney farzı? Ayın. Cennetlik bunlar. Çünkü ismen bunlar ne yapılmış? Zikredilmiş. Bunda bir problem yok. Bir de vasfen cennetlik olanlar var. Vasfen. Yani sıfatlarla. Yani mutatahhirinden tutun muhsinine kadar. Ya da işte burada söylediği gibi. Kim namaz kılar? Oruç tutan. Ne yaparsa, zekat verirse vesair vesair. Bunlar cennetliktir ama bunları isimle ne yapamayız tahsis edemeyiz. Müminler cennetliktir. Namaz kılanlar cennetliktir. Oruç tutanlar cennetliktir. Hacca gidenler cennetliktir. Zekat verenler cennetliktir. Temiz olanlar cennetliktir. Yalan konuşmayanlar cennetliktir. Problem yok. Ama bunları şahsa özel ne yapamayız tutamayız. Yani bunları şahsa tahlik edemeyiz, bağlayamayız. Buna dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Bir de ne var? İsmen cehennemlikler var. Ebu Cehil. Ebu Leheb. Firavun. Haman. Karun. Mesela. Ubeyb-i Halef. Müseylemetül kezzap Değil mi? Heh. Bir de kim var? Bir de kim var? Vasfen cehennemlikler var. Vasfen cehennemliktir. Kim işte? Müşrikler. Kim işte? Kafirler. Heh. Ama onlar da iki türlüdür. Bir ebedi cehennemde kalacak olanlar vardır. Bir de cehenneme girip oradan çıkacak olanlar Cehenneme girip oradan çıkacak olanlar zaten aslen vasfen cennetlik olanlara da nedir? İlhak edilebilir. Çok da önemli değil. Heh. Buradan yola çıkarak şimdi ismenden cennetlik olduklarını bildiklerimizin cennetlik olduğuna, cehennemlik olduklarını bildiklerimizin cehennemlik olduğuna şehadet ederiz. Ama vasfen ve sıfaten olunca burada bunları şahsa bağlamak, talik etmek el sünnet inancına aykır. Mesela Şia'da he e, yukarıdan zürriyetiyle aşağıdan zürriyeti. Onların içinde hiç kafir yok. Hiç cehennemlik yok. Yani ne demek bu? Ha. Yani ta Peygamber Efendimiz'den başlıyor, babasından ta Nuh Aleyhisselam'a, oradan ta Adem Aleyhisselam'a kadar bütün zürriyetine görüyorlar onlar? Cennetlik görüyorlar. Ha. Halbuki e, rivayette geçen sefh kelimesi, yani sifah kelimesi, zinadan gelmediklerini gösterir. Cennetlik olduklarını göstermez. Onlara göre o kelime onların ne olmadığını müşrik olmadığını yani ehli iman olduklarını gösterir. Ehli sünnete göre peygamber aleyhissalatü vesselamın zürriyetinden ta yukarı kadar gelen hiçbir insan ne yoluyla gelmemiştir? Zina yoluyla gelmemiştir. Nikahsız gelmemiştir. Çünkü kafirlerin de nikahı nedir? Sahihtir. Anladık değil mi? Kafirlerin de nikahı nedir? Sahihtir. Heh. Şimdi onun için yani herkes bir şeyler söyler ama Allah ehl-i sünnetin yolundan ne yapmasın ayırmasın. Ehl-i sünnetin yolu o İslam'ın yolu. Evet devam edelim. 3. Bilmeyen bir kimsenin bilene cennete hangi amel sebebiyle gidilebilir diye sorması caizdir. Yani bilmeyen kimsenin bilene yani bu sadece bilen peygamber olması gerekmiyor. Yani bir hocaya gidersin ya yani cennete nasıl girerim diye sorarsın. Sana yol gösterir. Ama sonunu söyleyemez. Yani nedir o sonu? Kim ki işte e, yani cennete gelecek bir adama bakmaktan <gülüyor> mutluluk duyuyorsa bu adama baksın diyemez işte o sonunu. Çünkü neden? O kime has? Peygamber, Peygamber has. Allah ona bildirmiş. Ama sen dersin namaz kıl cennete girersin inşallah. Zekat tut, cennete girersin. Zekat ver, cennete girersin. Oruç tut, cennete girersin. O ayrı. Ama o gittikten sonra da öyle cevap veremezsin. Işte. Evet, yani bu tür sorular sorulabilir. Hangi iş beni cennete sokar, hangi iş beni cehenneme sokar hocam dersin. Hoca da sana cevap verir. Evet, devam edelim. Dört, dini husus saati bilenlere sormak lazımdır. E bilene sormak lazım. E bilmeyene sorulmaz. Bilmediğiniz zaman ilim ehline sorun diyor ayet-i kerime. Bilmediğiniz zaman ili mehline. Teselli ehli zikr. İn kuntum Değil mi? Evet, devam edelim. 5 bütün dini vazifelerini hakkıyla ifa eden mümin mümin mü mü cennette müjdelenebilir. Cennette müjdelenir ama umumen inşallah cennete girer dersin. Müjdelemek o. Yoksa cennete gireceksin diyemezsin. İnşallah cennete girersin. İnşallah. Bu ameller seni inşallah cennete sokar seni idhal eder dersin yoksa ama sen cennete girdin senin biletini şimdiden kestim diyemezsin cennete bilet kesenler cehenneme biletlerini keserler evet dikkat etmek lazım cennete bilet kesenler cehenneme biletlerini keserler evet şimdi ne yaptık bir tarikini zikretti dikkat ederseniz Ebu Hureyre hadisinin Cabir hadisine geldi ee, hani en sahihinden biraz daha as sahihine doğru gidiyorduk ya. En sahih Ebu Eyyub hadisiydi. Şimdi Ebu Hureyre'yi zikretti. Şimdi diğer bir e, rivayet. O da ne? Cabir bin Abdillah radiyallahu anhuma. Hem kendi hem babası ne? Sahabi. Evet okuyalım. Neymiş bakalım bu? Gala sana müşrim rahmehullah haddesana Ebu bin Ebi Şeybete ve Ebu Kureybin ve lafzu le Ebi Kureybin gala sana bu muaviyete, an ilagemiş an Ebu Sufyan an Câbînim. Galat, etan sallallahu aleyhi sallam, an muamanubunu kıl kalin. Fakala ya ya Rasulallah, ve hramtu'l harama cennete. Fakala Nabi sallallahu aleyhi sallam, ne? Evet tercümesini de okuyalım. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe ile Ebu Kureyb rivayet ettiler. Lafız Ebu bindir. Dediler ki bize Ebu Muaviye, Ameşten, o da Ebu Sufyan'dan, o da Cabir'den. Naklen rivayet etti. Cabir şöyle demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Numa bin Kavkal geldi ve Ya Rasulallah, ne buyurursun? Farz namazı kıldığım Harama haram ve helale helal bildiğim zaman ben cennete girer miyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdular. Evet burada evet dedi e, vasfen ne yaptı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ameli işleyenin cennete geleceğini söyledi. Ama bu zat illa da cennete girmiş midir şeklinde e, bir ne yapmadı? Hüküm sarahatinde bulunmadı. Evet. Şimdi ne diyor? Bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe yani Kala haddetena Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe ki İbni Ebi Şeybe bu meşhur. Ve Ebu Kureyb. Bir senette iki kişi var. Yani bu ikisi bize tahdis etti. Ancak Vel lafzu li Ebi Kureyb, ki Ebu Kureyb'in lafzı. Kimmiş Ebu Kureyb? Muhammed bin Ala Elhemdani. 248 hicri de ölmüş. Kufeli. Hocası. Kimin hocası? İmam. Müslüm'ün hocası. Sonra Gala o ikisi dediler ki hadde sena Ebu Muaviye. Kimmiş Ebu Muaviye? Muhammed bin Hazim. 113'te doğmuş, 195'te ölmüş. Kufeli küçükken ama olmuş. Kör olmuş. Evet. Anil Ameş. Evet. Ameş hakkında bilgiyi vermedi. Birazdan verecek. Çok bilgi verecek. Süleyman bin Mihran. Zaten bu e, Senet, müşterek ravi. Evet. Evet. Han Ebi Süfyan Ebu Süfyan Talha bin Nafi el-Kureşi Mekki olup Azatlılar'dan An Cabir Cabir bin Abdullah, ilk geçti burada. Daha önceki rivayetlerde ne yapmadı hiç? Geçmedi hiç ilk geçtiği yerde ne yapıyor? Hakkında bilgi veriyor. Kimmiş bakalım okuyalım Cabir bin Abdullah'a. oku. Cabir bin Abdullah bin Amr el-Ensari radıyallahu anh Medine'lidir Bedir gazasına iştiraki ihtilaflıysa de sonraları 18 gazada hazır bulunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden 1540 hadis rivayet etmiştir. 1540 tane hadis rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'den. Evet. Hadiste Cabir mutlak zikredilirse bu zat kasırın. Yani sadece Cabir denilirse baba ismi zikredilmezse budur sahabi tabakasında. Evet. 94 yaşına kadar yaşamış ahir ömründe gözleri gör, görmez olmuştur. 78 ve 79 tarihinde Medine'de vefat etti. Bayağı uzun yaşamış 94 yıl yaşamış evet. Evet. Ee, işte onun neyi bu ee, rivayet ettiği bir hadis. Evet. Ne diyor? Diyor ki: Kale eten Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme en Nurman ibn Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama Numan bin kim? Kavkal geldi. Evet. Ne yaptı bu zat? Peygamber Aleyhisselatu vesselama geldi. Fekale dedi ki, Ya Resulallah! Ey Allah'ın Resulü! Eraeyte iza salleytü'l mektubete ve harramtü'l harame ve ahlaltü'l helale Ey Allah'ın Resulü, hükmün ne? Ne buyurursun eğer ben farz namazları kılar, haramı haram, helali helal bilirsem, sayarsam, e edhulül cennete, cennete girer miyim? Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, ne? Nah. Peygamber Efendimiz evet dedi. Şimdi arkadaşlar bu hadiste Ameş var. Ameş tedlisle meşhur bir ravi. Yani e, şeyhinden e, duymadığı hadisi duymuş gibi ne yapma gösterme sanatı an kelimesini kullanarak. Heh. Ama hadde sana demediği için doğru da yalancı da olmuyor. Yani Ameş burada e, Ebu Suffyan'dan alıyor an kelimesini kullanmış. Şöyle demiyor hadde sana Ebu Sufyan demiyor. An diyor. Heh. Yani böylelikle duymama, duymamış olma ihtimalini de bize ne yapıyor? İham ediyor. Ama ravi müdellis olunca diğer raviler gibi olmuyor. O an dediği zaman orada ne yapacaksın? Duracaksın. O an dediği zaman orada ne yapacaksın? Duracaksın. Heh. Şimdi İmam Nevevi, işte bu Ameş lakabıyla anılan Süleyman bin Mihran'ın Evet. Tedlisi hakkında ne yapıyor? Bilgi veriyor. Bu ravi müdellislerdendir diyor. Önce e, İmam Müslim'in e, oradaki e, İmam Nebiv'in cümlesini oku bize Gökhan Metin'deki sonra Ameş hakkında bilgi verelim. Ameş Ameş lakabıyla anılan İmam Bin Mihran müdellislerdendir. Yani müdellis ravilerdendir. Evet. Müdellis bir ravinin an filanın diyerek rivayet ettiği hadisle İhticaç bulunamaz. Ta ki evet. Ancak o hadisi başka bir tarikten işittiğini tasrif ederse o zaman kabul edilir. Yani, yani o Ağmeş mesela başka bir tarikten işittiğini hadde fena diyerek ya da ahber ana diyerek ya da semutu diyerek derse ne olur? Teddisi ortadan kalkar. Devam edelim. Buhari ve Müslüm'de bu neviden görülen hadisler Rabi'nin başka tarikten işittiğine he. kabul olmuşlar. Eğer ama bu Buhari ve Müslüm'deyse hee. Onları başka tarikten işittiği ne yapılmıştır? Tespit zaten edilmiştir. Bir problem yok. Tespit edilmiştir. Evet. Şimdi Ameş hakkında bayağı uzun bir bilgi verecek bize ama ona geçmeden dipnotta İmam Nevevi'nin sözlerini almış. Evet o yıldızlı sayfa 145. İmam Müslim'in sahihini şer edenlerden evet. İmam Müslim'in sahihini şer edenlerden İmam Nevevi'nin bu sözleri kendisinin ve Hanbeli ulemasından mezhebinden olmayanlara cez ve tan etmekle maruf. Kerabisi, Kerabisi'nin İmam Nesai'i ve Dar-ı ile onlara uyanların sözlerine dayanarak yazdığı hükümdür. İmam Müslim Sahihinin bakınız 7. sayfa, yorum musun? Ata Yezid ve Leis adını verdiğimiz bu üç zatı hadisteki başarı ve istikamet hususunda Mansur bin Mu'temir Süleyman el-Ameş ve İsmail bin Ebi Halit ile karşılaştığında bunların onlara benzemediğini, onlara yaklaşmadıklarını anlıyorsun. Hadis sulem ulemasınca bu hususta hiçbir şüphe yoktur. Çünkü onlara mansur onlarca. Çünkü onlarca Mansur'un Ameşî ve İsmail'in doğru belirleyicileri ve hadisteki titizlikleri meşhurdur. Ata Yezid Velîs hakkında ise böyle bir şeyden haberleri yoktur demektedir. Bu da gösterir ki Ameş sahihan imamların nezdinde muhtaberdir. Bu Müslim tercemeyi tercüme ve şerhinin 7. sayfasında tercüme haline dair yazılanlara ilaveten geniş olarak aşağıda derci olmuştur. Evet. Şimdi e, bize Ameş hakkında bilgi verecek. Yani burada e, ne yapmış e, Ahmet Davutoğlu Hoca? Nebevinin yani e, Ameş'i e, müdellis bir ravi olarak e, vasfetmesini e, bir ölçüde haklı görmüş ama e, İmam diyor Ameş'in diyor özellikle diyor Sayhan'daki rivayetleri ee, neye hamle olunur? Sara haten işittiğine hamle olunur. Çünkü diğer tariklerden bu ne yapılmıştır? İfade edilmiştir diyor. Ancak Ameş kimdir? Şöyle bir hakkında bilgi verelim demiş ve Türk İslam ansiklopedisi sayfa 372'de ne yapmış? Oradan alıntılayarak bize iki sayfa bilgi vermiş. Ameş hakkında bilgi vermiş. Önemli bir abi. Çünkü tedlisle itham edildiği için daha önce hiç bu kadar ne yapmamıştı? Bir abi hakkında geniş bilgi vermemişti. Bakalım Ameş kimmiş? Evet, okuyalım. Ameş, Ebu Muhammed Süleyman bin Mihram el-Esedi el-Kahili Mevlahum el-Kufi gözlerini yaşı attığı ve ruhiyeti zayıf olduğu için bu manaya gelen Ameş vasfı ile tanınmıştır. Gözlerinden çok akardı. Ruyeti de çok zayıftı. Onun için Ameş denmiş. Evet. Ameş, Esed evladından Kahil oğullarından oğullarının or Mevlası, Azatlı kölesiydi. Ameş'in babası rey kazasının nahiyelerinden Dünba, Dünba Vent veya Demonvent'lidir. Bazılarına göre Taberistanlıdır. Amş Hicret'in 67. senesinde doğmuştur. Hicret'in 148, miladi 765 senesinde vefat etmiştir. 147 veya 149 senesinde vefat ettiği de söyleniyor. Amş Sikadır, hafızdır, alimdir, fadıldır. Sıtkılardan dolayı sıtkığından dolayı kendisine Musaf denilmiştir. Yani Musaf gibi adam. O kadar sadık, evet. Yahya bin Said el-Kattan 198 Ameş hakkında Allametul İslam demiştir. Allametul İslam demiştir. Tabii o dönemde bilgisayar yok. Bunlar elle dizildiği için çekmeler yok. Evde okuyunca onlara çekme koyun. Allame Alimden, alim değil. Allame, daha da büyük bir alim yani. Koca koca alim, evet. Seciyesinin metaneti nasibi olan Hişam bin Abdülmelik ile uku bulan muharebesinden tevazu veriyor. Tevazu. Tevazu diyor. Evet, diyor ki secyesinin metaneti yani e, ahlakının onun hakkında işte e, ortaya konan vasıfların sağlamlığı nasibi yani ne demek işte aşırı neci muaviyeci, Muaviye uğruna Hazreti Ali'ye ne yapan taneden. Nasibi olan Hişam bin Abdülmelik ile vuku bilen bu vuku bulan muharebesinden tavazzu ediyor. Açıklığa kavuşuyor yani. Onunla ne yapmış? Muharebe etmiş. Tabi, Tabii Hişam bin Abdülmele'ye Nasibi demek doğru mudur, değil midir tartışılır. Heh. Nasibilikten neyi vardır? Payı vardır. Ama Nasibi denir mi doğrudan? Biz çünkü biliyorsunuz müteşeyi ulemaya bile Şii diyemiyoruz. Müteşeyi ulemaya bile Şii diyemiyoruz. Yani ne demek o? Yani İmam Taberi gibi, Hakim gibi. Bunlar Şii değil ama Müteşeyi. Yani Şile'ye ne yapmış? Yatkın. Meylet. etmiş Ama doğrudan Şii diyemiyoruz. Nasibilikten nasibi var. Ha. Çünkü neticede e, Emevilerin neyi? Halifelerin neyi? Emevi halifelerinin valisi. Emevi halifelerin neyi? Valisi. Ama nasibi demek doğru değil. Ha, Ameş, Ehli Beyt'in yanında olan biz ney? Zat e, onunla baya bir mücadele etmiş. Mücadele ettiği için de onunla ne yapmış? Tevazu etmiş. Yani uzuha kavuşmuş. Ortaya çıkmış. Şöhret bulmuş. Evet. Devam edelim. Hişam Ağmeş'e gönderdiği bir mektup ile Hazreti Osman'ın ile Hazreti Ali'nin mesavisini beyan etmesini emretmişti. Yani Hişam Ağmeş'e bir mektup gönderiyor. Diyor ki Hazreti Osman'ın güzelliklerini heh, Hazreti Ali'nin de kötülüklerini ne yap yaz derle. Evet. Ameş bu mektubu kuzunun ağzına koy. Kuzu da kağıdı çiğnemeye başlar. Fakat halifenin mektubunu getiren adam bu yüzden felakete uğrayacağını anlatarak cevabı yazması için yalvarmış. Ameş de bu adamı ağır bir cezadan kurtarmak için Hişam'a şu cevabı yazmış. Ameş duyunca o mektubu halifenin mektubu kuzunun ağzına veriyor. Kuzu onu lakur lakur ne yapıyor çiğniyor ama adam yalvarıyor. Yani eğer ben bir cevapla gitmezsem Hişam başımı vurur diye o da ona hürmeten. Acıyor ve şu mektubu yazıyor. Evet. Ey Emir el bütün yeryüzündeki insanların menkıbeleri Hazreti Osman'da toplansa sana hiçbir fayda vermez. Yani evet Hazreti Osman çok yüce bir insan. Bütün bu insanların faziletleri Hazreti Osman'da toplansa sana ne faydası var? Evet. Yeryüzündeki insanların mesa mesavisi de kötülükleri, mesavi kötülük. Mesavisi de Hazreti Ali'de toplansa sana hiçbir zarar vermez. Sen kendi haline bak ve selam. Şu'hem onun hakkında diyor ki bütün Kufe'de Kitabullah'ı onun kadar iyi okuyan, onun kadar güzel söz söyleyen, daha anlayışlı olan ve sorulan her şeye daha sürate cevap veren bir kimse görmedim. Şube de ona dair şu şu sözleri söylüyor. Fakirliğiyle ve ihtiyacıyla beraber Ameş'ten fazla hiçbir kimse hiçbir kimse nezdinde zenginler ve sultanlar istikrar edilmemiştir. Yahya el-Kattan Kattan da onun abid ve zahit olduğunu Cemaate namaza devam ettiğini hakareti uğramamıştır demek istiyor. Evet, heh. Cemaate cemaatle namaza devam ettiğini ve daima ilk hafta yürüdüğünü anlatıyor. Âmeç kıraat imamlarından, yüksek muhaddislerden ve kufe fakirlerinden Yani hem hadisçidir hem de iyi bir karidir yani. Evet. Kıraatte Medine fakihlerinden Urve oğlu Hişam Âmeç'ten fazla kitabla okuyan hiçbir kimse görmedim demiştir. Kurra'yı Aşere'den sonra Kurayı Erba Şuhret bulmuşlardı. Bu dört Kur'an'dan biri Ameş'ti. Dört Kari'den biri ne? Ameş. Aşere'den sonra dört Kari'den biri ne? Ameş. Evet. Bu dört Kıra't tevatür derecesine varmadığından şaz Kıra't sayılmıştır. Evet. On Kuran'ın iki raveleri olduğu gibi dört Kuran'ın da iki raveleri vardır. Ameş'in raveleri Hasan bin Said bin Cafer, El Fadl bin Şadan, Ebu'l Abbas el Mitvai, El Bastı ile Ebûl Ferac Muhammed bin Ahmed bin İbrahim eş-Şenobuzidir. Eş-Şenobuz, eş-Şenobuzidir. Eş-Şenobuzidir. Ebûl Abbas el-Mıtvâi kıraat ve ârif bir imamdı. Hadiste Âmeş Kufede en son vefat eden Asab'tan Abdullah bin Ebi Efvâh vefatı Hicri vefatı Hicri 81 ve 91'den bir hadis rivayet etmiş. Basra'da en son vefat eden Enes bin Mâlik'i görmüş. Ondan işittiği hadisi Hıfz demek ki tabiinden ama küçüklerinden tabiinin, büyüklerinden <gülüyor> diye çünkü çok sahabi ne yapmamış görmemiş. Evet. kibar asap hazır olduğu halde onların gözleri önünde fetva veren kibare tabiinin sadakati kudemasından evvahiy. Sadatı, seyit -i. seyitler demek sadat. Yani burada e neseben değil yani efendiler. Sadatı kudeması. Yani eski Sadat, yani büyük nelerinden, efendilerinden, alimlerinden. Evet, Ebu, Lva, Ebu Vail, evet. Ebu Vail vefat Hicri 82 ile Zer 82'den Irak hukukasının lisanı olan İbrahim Nehai Hicri 95'te vefat etmiştir. Medine Fakihi i̇bn Şihab Ez Zuhri 122'den Enes bin malikin ashabından hadis-i etmiştir. Yani tabinin büyüklerinin ama ne yapmış? görmüş işte Ebu Vail gibi, Zer gibi, İbrahim Nahai gibi, Zühri gibi evet. Mazabı, değil mi? Evet. Yani kendisinin doğrudan ondan rivayeti e, kaydedilmemiş burada. Evet. Ameş'in 1300 kadar hadis hadisi vardır. Yahya bin Mayin nezdinde isnatların en sahihi Süleyman el Ameş an İbrahim an Nahai an Alkama bin Kays an İbni Mesut tarikidir. Evet, Yahya bin Mayin'e göre en sahih isnat Ameş'in İbrahim Nehayı'den, onun Alkame'den, onun da İbn Mesud'dan rivayetidir. Evet. Ebu Hanife ile almış İbrahim Nehayı'dan itibaren İbn Mesud tarikinde birleşmiş oluyorlar. Ameş İbrahim Nehayı'dan naklen der ki: Ebu Hanife ile Ameş İbrahim Nehayı'dan itibaren yani İbrahim Nehayı'ya kadar hocaları farklı. Ama İbrahim Nehayı'dan itibaren ne yapıyor? İbn Mesud'a birleşiyorlar. Yani İbrahim Nehayı Alkame'den o İbn Mesud'dan alıyor. Evet. Ameş İbrahim Nahi'den naklen der ki Hz. Ömer ile Hz. İbni Mesud'un kavilleri birleşirse hiçbir ferdin kavli bu kavle muadil olamaz. Yani eğer yani bir hususta Ömerle Hazreti Hz. Ömer he, İbni Mesud ittifakken bir hüküm vermiş derse daha artık onun neyi? Muadili bir fetva ne yapma? Arama. Evet. Şayet ikisi arasında ihtilaf bulunursa İbni Mesud'un kavli daha latif olduğundan bana daha hoş geliyor. Yani onu daha fakih gördüğü için ama ulemanın geneli Hazreti Ömer'i ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Özellikle İmam Malik. Evet. almış İbni Şuburme 144, Caferi Sadık 148, İmam-ı Azam 150 gibi sigari tabiinin son tabakasındandır. Evet. Küçük tabi şeylerden, tabilerden. Sahi bu arada İbni Urfa'nın, İbnül Furat ve Gaylaniyat'ın yüzlerinde Ameş'in avalisi vardır. E bu Hacca Yusuf El, Yusuf Eddimeşki, Ameş'in avalisi hakkında bir eser yazmıştır. Avali ne demek? Bak orada dipnotta. Valiler. Hayır. İki numara. numara. İslada Aliye ihtimamdan dolayı vuhadiyat, sunayiyat, sülasiyat, ushariyat hadisleri tahattus etmiştir. Bazı muhaddeslerin eva kitapları vardır. Yani Arapçalara aynen yapmışsın? ne yapmış? Evet, evet Arapçalara aynen almışım. Bakın bir demiş orada Nasibi demişti ya. Evet. Nasibiler Hazreti Osman'ın hilafetini kabul ve Hazreti Ali'nin hilafetini red. Hazreti Ali'ye fısk ve zulüm isnat ederler demiş. Nasibiler açıklamış. Yani bu dipnotun dipnotu ama e, e, bir çizgiç ne yapılmamış Hı. konmamış. Avali de demek isnada Ali'ye. Ali isnat. En kısa yoldan peygambere ulaşmak. Nazil Ali. Hatırlıyoruz. Evet. En kısa yoldan. Peygambere ulaşmaya gösterdiği ihtimamdan dolayı ruhadiyat, tek, sünayiyat, ikili, sülasiyat, üçlü, uşariyat, onlu hadislere taaddüs etmişti. Yani rivayet etmişti. Bazı muhaddislerin evail kitapları vardır. Yani böyle ney Ali senetle neye ulaşan? Peygamber ulaşan aleyhissalatü vesselam. Evet. Fıkıhta Amiş'in zamanındaki fukahadan en ziyade takdir ettiği zat İmam-ı Azam'dır. Amiş ve emsali olan Kufa fakihleri fetvalarını İmam-ı Azam'ın fetvasına muvaffuk bulunlarsa sevinç duyarlardı. Bu fakihlerin fetvalarında miyar fıkıhta kendisine erişilemeyecek bir derece ihraz eden İmam-ı Azam'ın fetvasıydı. Amiş bir gün karısıyla kavga etti. Kavgadan sonra karısıyla konuşmak istedi. Fakat cevap alamadı. Bu yüzden kızdı karısına. Bu gece bana göz, bana söz söylemezsen boş ol dedi. Karısı yine sükret etti. Amir için yanı sıkılır. Pişman olur. Karısının boş düşeceğinden endişe eder ve derhal İmam-ı Azam'a koşar. Bir halas çaresi bulmak üzere geldiğini bildirir. Ne demek halas çaresi? Ben, Kurtulma. İmam-ı Azam da o anda bir halas İmam-ı Azam da o anda bir halas çaresi bularak karısını boş olmaktan kurtarır. Ameş hac etmek isteyerek haccın menasikini beyan için İmam Ebu Hanife'ye müracaat eder. İmam-ı Azam anlatır. Ameş hazır olan cemaat ödenek ki İmam Ebu Hanife'nin tarif ettiği menasik yazın. Ben menasikin farz ve nefli hususunda ondan daha alem hiçbir kimse görmedi. Neymiş nefl? Hac ve umre efaline menasik denir. Nef, haccın sünnet ve Müstehhabbi demektir. Müstehabbi. müstehabbi. Heh, orada B'e düşmüş. Müstehabbi. Evet. B'e düşmüş. Yani nafileler. Nefil nafileler, evet. Ebu Hanife bir gün Ameş'in yanındayken aralarında şöyle bir muhavere cereyan eder. Muhavere, diyalog. Evet. Ameş, bu mesele hakkında ne dersin? Ebu Hanife şöyle hallolunur. Ameş, sen bunu nereden çıkardın? Ebu Hanife senden rivayet ettiğim hadislerden Ebu Hanife böyle dedikten sonra bir takım hadisleri zikretti. Ahmet bu sözleri söyledi. Ahmet şu, Ahmet şu sözleri söyledi. Benim sana yüz günde rivayet ettiğim hadisleri bana bir saatte zikrettin. Ben senin bu hadislerle amel ettiğini bilmedim. Ey fukaha cemaati siz etibbasınız biz ise eczacılarız. Yani ey fakihler siz doktorlarsanız biz neyiz? Eczacı. Eczacı malzemeyi biz ne yaparız? Hı. Toparlarız size getiririz. Siz de onlarla ne yaparsanız Ortaya istidlal ve istimbat koyarsınız. Evet. Ebu Hanefe bir meselede Hz. İbni Mesud'a muhalif idi. Amiş bu hususu Ebu Yusuf'tan sordu. Ebu Yusuf izah etti. Amiş sen bunu nereden çıkardın dedi. Ebu Yusuf. Bize rivayet edildi, hadisten çıkardım dedi ve hadisi zikretti. Ames, ben hadisi sen doğmadan evvel diyordum. Fakat şimdi tevhidini, manasını öğrendim dedi. Evet. Hep Am ne diyoruz? Önemli olan rivayet değil ne? Riayet. Yani ezber, evet bir şey ifade eder ama anlamazsan eğer, ezberlediğini ne yapamazsan, istiler olarak ortaya koyamazsan bir kıymeti yok. Evet. Yani hem hadis lazım hem ney? Fıkıh lazım. Değil mi? Evet. Yani bunları birbirinden ayırmamak lazım. Falan muhaddis falan fakih değil. Falan fakih muhaddis değil. Bu tür ayrımlar hoş değil. Evet. Devam edelim. Amış, nükte perdazlığıyla hazır cevaplığıyla da şöhret kazanmış bir şahsiyet. Ne şakacıymış biraz da. Nükte sahibiymiş. Evet. İbn Bak Tulu... nükte pervazlık. Ha, i̇şte Osmanlı. <gülüyor> evet. İbn-i eş Şam'i onun nüktelerinden ve fıkrların fıkralarından müteşekkil bir eser yazmış ve bu esere Ez-Zuhru ez En-Nah en fi Nevadiril Ameş ismini vermiş. Evet. Hı. Bir gün Ameş karısıyla bozulmuş. Karısıyla arasını bulmak için birisini çağırmış. Bu adam da söze başlayarak sen demiş. <gülüyor> zevcesiyle çok uğraşmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> sen demiş onun gözlerinin kör olmasına Bacaklarının titremesine bakma. Çünkü o hakikaten kadri büyük bir imamdır. Amiş bu adama dönerek cevap vermiş. Allah cezanı versin. Sen kırılma aramanı bulmaya değil, kusurlarımı anlatmaya çalıştın. <gülüyor> Çünkü gözlerinin kör olmasına, bacaklarının titremesine bakma diyor. E yani cismen ne? E çürük. Enkaz. <gülüyor> İlmi var ama cismen çürük. Evet. E kadınlar da biliyorsun cisme bakar. Çok ilme ne yapmaz, bakmaz demek istiyor. Evet. Evet, ne yapmış? Güzel bilgiler vermiş değil mi? Evet. Şöyle hadisin metnine dönersek diyor ki 5 vakit namazı, farz namazı ne yaptığımda, kıldığımda başka ve haram tül haram ve ehlaltül helal haramı haram kılıp helali helam kıldığına. Yani burada haramı kendisi haram kılmıyor. Helal de kendisi helal kılmıyor yani Allah'ın ve Resulünün he, ney helallerini helal belli, haramlarını harar belleme onu Numa bin Kavkal diyor. Evet ne diyor burada Ebu Amr, Amr i̇bn Salah'a göre harramtul harame ve ehlaltul helale bu meşhur i̇bn Salah ulumul hadisi olan ney büyük şafi alim evet haramı da haram tanırsam cümlesinden murat iki şeydir. Haram haram itikad etmek ve bir de onu yapmamak. Yani tek bir şey değil. Haramın haram olduğunu kabul etmek bir de onu yapmamak. He haramın haram olduğunu kabul etmezse zaten kafir. Ama yaparsa itikada muhalif olarak. Yani ne demek itikada muhalif olarak? Haramı haram kabul etti ama yaptı. Problem yok. Ama ne yaptı? Haramı haram kabul etti. He? Yaptıktan sonra da zaten bu ne değil ki dedi? Haram değil, haram değil o kafir. Burada iki murat var. İtikad ediyor. Yani ben haramı haram olarak kabul ediyorum diyor ve yapmıyor da. Helalde helam kabul ediyor ve yapıyor da. Yani burada ne var? Güzel bir vasıf var. İkisi bir arada. Ama bugün toplum bunun ilkine sahip. Haramı haram kabul ediyor, evet. Helalde helal kabul ediyor. Haramı haram kabul edip yapıyor. Helali helal kabul edip yapmıyor. Ama en azından kafir olmaktan ne yapıyor? Kurtuluyor değil mi? Evet devam edelim. Helali helal ise sadece o şeyin helal olduğuna itikad etme kafidir. Yani kafidir ama yapmak lazım. Yani mesela ne de olduğu gibi he? ne de olduğu gibi namaz, kılmak. he? namaz kılmakta olduğu gibi. Evet. Devam. Bu hadis bütün iman vazifelerine ve sünnetlere şamildir. Zira haram Harama haram, helali helal tanımak, şeriatın bütün emir ve nehirlerine uymaktan kinayedir. Yani güzel. Yani bütün şeriatın emir ve nehirlerine ne yapma? Uyma. Ondan kinaye. istiare. Evet. Ee, bitirelim. iki sayfamız kaldı. Ee, aynı Cabir Hadisi'nin farklı bir tariki Okuyalım. Gâle limamü müslümehlehullah ve haddesini hacca Vel bunu zekeriya. Gâle. Gâle Ubaydullah, Ubaydullah buna Musa, an Şeyban, Ali El Amish, an Evi Salihin ve Evi Sufyan, an Caverin, galle, galle Numan bnu Gawfalin. Ya Rasulullah, bir mislihi ve zadafihi velem ezid ala zelke şey. Evet, ne dedik? Müslüman özelliği bu. Senet farklı. Metin üç aşağı beş yukarı bir farklılığı var ne yapıyor senedi veriyor metin aynısıdır diyor hemen hemen ama diyor sadece diyor şunda şu ziyade vardır diyor İmam Müslim'in bu halden farkı bu şimdi dikkat ederseniz burada haddefena demişti burada ve haddefeni yine ya kendi var ya da he, başkaları var ama hoca onu özellikle ne yapıyor o da var onu özellikle ne yapıyor kastediyor ve haddefeni Haccac-ıbni Şair ki bu e, hocası Velkasım Ünlü Zekeriya ikisi de ney ee, aynı tabakada o da evet, hocası Kasım'ın e, künyesi Ebu Muhammed. Kasım bin Zekeriya bin Dinar Kufeli, Gala Haddetena Ubeydullah İbn Musa. Ebu Ubeydullah İbn Musa Ebu <gülüyor> Muhammed. Ubeydullah bin Musa 213'te vefat etmiş. Kufeli olup o da azatlardan. An Şeyban. Kimmiş Şeyban? Ebu Muaviye Şeyban bin Abdurrahman. Ebu Muaviye ki daha önce geçti Ebu Muaviye. Evet. Daha önce ne yaptı? Geçti Ebu Muaviye ama bu o değil işte. Evet. Bu o değil arkadaşlar. Evet. Geçen Ebu Muaviye orada Muhammed bin Hazim'di. Burada Şeyban bunun da künyesi. Ne? Ebu Muaviye ama farklı bu. Bu farklı. Şeyban bin Abdurrahman Aslen Basralı olup Kufe'de yaşamış ve Bağdat'ta 164 tarihinde vefat etmiş Azatlılar'dan Evet Anil Ameş Ameş'ten Daha önceki rivayette Ameş'ten Ebu Muaviye rivayet ediyordu O Ebu Muaviye Evet o Ebu Muaviye Muhammed bin Hazim'di Burada Ameş'ten Şeyban rivayet ediyor Ama o Şeyban bin Abdurrahman Onun da künyesi Ebu Muaviye ha, An Ebi Salih Evet Bakın burada Ebi Sufyan'dan de doğrudan rivayet etmiyor Önceki rivayette Ameş kimden rivayet ediyordu Ebu Sufyan'dan Burada kimden onun için an demiş. Demek ki Ebu Sufyan'la arasında kim var Ameş'in? Ebu Salih var. Ama başka bir yoldan ne yapmış? Vast etmiş, değil mi? Kimmiş Ebu Salih? Zekvan okuyalım. Zekwan Ebu Salih Essemman es Tabiini keramdandır. Hadis imamlarınca Sika ve Sevd olan ravelerden sayılmıştır. Kendisi Gatafan kabilesinden Cüveyriye adlı bir Müslüman hanımın iken alem olmuş bir vücuddur. Tabakatı yani recüldür, yani racüldür. Hani Resulullah diyorlar, Resulullah demiyorlar ya, recül yani racul. evet. Hı. Tabakatı İbn-i Sa'd, cilt altı, sayfa 226'da çok kere Kufe'ye gelir, Tahil oğullarına iner, onlara imanlık ederdi. İmam Ali, kerramullahu vecehu revu. Ebru revu Hazreti Taşe radıyallahu anh'dan rivayetleri vardır. Tabii bu kerramallahu vecehu kullanmak hoş değil. Doğru değil. Radıyallahu anh demek daha doğru olur. Evet. Kendisinden oğulları Sehil bin Abdullah, Ata bin Ebi Rabbah, İmam almış ve kırat imamlarından Asıl, Ebu'n Nucud, Hakem bin Hakem, Hakem bin Uteibe gibi ecille rivayette bulunmuş büyük imam demek. Celil ecille büyük imamlar. He. 101 Hicri'de irtihal elemiştir İrtihal etti Hakk'a. Rihle evet. eyleydi, yolculuk eyleydi. Rahmetullah Aleyhi. Hı. kütüb Sitte İmamları'nın hepsi kendisinden rivayette bulunmuş. E hepsi yani. Kütüb-i Sitte İmamları'nın hepsi Ebu Salih Es-Semman'dan rivayette bulunmuş. Daha sonra bakın ayrı de kaynakları vermiş. Yukarıda i̇bn Saad demişti zaten cilt 6-226 ama başka kaynakları da ne yapmış? Cilt sayfa numarayla vermiş. Bazen vermiyor, bazen veriyor. Bazen sadece eser ismimizi zikrediyor ama... İşte görüyorsunuz o günün imkanlarıyla bile yapılmış ney? Çok güzel bir çalışma. O günün imkanlarıyla yapılmış çok güzel bir çalışma. Şimdi burada bakın dikkat ederseniz senet Ameş'te birleşti. Senet Ameş'te birleşti. Ha. Ama bir farkı var. Ameş burada Ebu Sufyan'dan değil Ebi Salih'ten rivayet etti. Ebu Sufyan zaten Cabir'den rivayet etti. Numan bin Kavkal Ya Rasulullah bir mitlihi. Aynısı hemen hemen. 3-5 yukarı ancak hadisin sonunda bir ziyade var. Ve ezit ala zalike şey'a. Ve lem ala şey'a. Yani ben bunları yapacağım. Bunun üstüne de bir şey ne yapmayacağım. Eklemeyeceğim diyor. Heh. Numan bin Kavkal yapacağım diyor. Bunların üzerine de bir şeyi eklemeyeceğim diyor. Evet bir daha şey yapalım. Tercümesini okuyalım hadisin. Şerhe de bakalım. Bana Haccaç bin Eşşail ile El-Kasim bin Zekerir'e rivayet ettiler. Dediler ki bize Ubedullah bin Musa Şeyban'dan, o da Ahmeş'ten, o da Ebu Salih ile Ebu Süfyan'dan, o da Cabir'den Nakne rivayet ettiler. Cabir, Numan bin Kavkap Ya Resulallah dedi. Diyerek bundan evvelki hadisinin benzerini rivayet etmiştir. Ebu Salih ile Ebu Süfyan bu hadise ve bunun üzerine hiçbir şey katmazsam cümlesini ziyade etmişlerdir. Evet. Devam edelim. de okuyalım. Hazreti Numan Numan'ın bu ve bundan sonraki hadislerde farz namazı kılmayı ve haramı haram, helali helal tanımayı kabul ettikten sonra bunun üzerine hiçbir şey katmazsam diyerek bunlarla ittifak etmesi ihtimal Müslüman... ittifak yetinmesi. İttifak etmesi ihtimal Müslümanlığı yeni kabul etmesi içindir. E, ettiği içindir. Ettiği içindir. Yeni yani çünkü haç yok, oruç yok, hiçbir şey yok. Değil mi? Yani i̇htimal yeni Müslümanlığı kabul etti. Peygamber Efendimiz de ona önce ne yaptı? Namazı ne yaptı? Emretti. Helali haram, helali helal haramı haram bilme. Evet, evet. Bu takdirde ona alışmak ve hayıra karşı kendinde bir hırs ve gayret hasıl olması için adeta mühlet, Istemiş oluyor. Ama helali helal haramı haram kılmada şeriatın bütün emir ve nehirlerine uymaktan kinayidir diye bir ifade geçti daha önce. Yani genel bir kalıp. Evet genel bir kalıp. Ma mafi. Ma mafi cihat gibi pek mühim hayır işlerle meşgul olduğundan nafile ibadetlere vakit bulamayacağını anlatmak istemiş olması ihtimalle vardır. Yani cihat da var işte nafileleri zikretmemiş de olabilir diyor. Muhtemeldir. Ya biz bu hadise bakarak sadece namaz kılmakla emrolunduk diyemeyiz. Bizim için önemli olan o. Yani diğerleri nasıl olsa burada yok. Eee olunmadık diyemeyiz. Bizim için önemli olan bu. Şimdi Cabir hadisinin tamamen farklı bir rivayeti. Tamamen farklı bir rivayeti Cabir'de yani sahabide birleşiyor. Bakın ne yapmış? Orada Süfyan'da birleşmişti. Burada tamamen ne yapıyor? Evet farklı bir kanaldan geliyor. Evet. Devam edelim, okuyalım onu da. Evet. Gal İmâm'un Rüşmü'nü rahmetullâh ve haddesini selmetu b'nü şebibin gâle ettesana el-hasânu b'nü a'yyan gâle ettesana makilum ve hu b'nu an-ebi zûr an-ebi zübeyr an-câbirin anne-racülen se'ele Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem fe gâle erâite iza salleytu selavâtil mektûbâtin ve suntu ramadana ve ehlaltu l-helâle ve harramtu l-harâme ve lam ezid alâ zâlike şey'en. E edhulul cennete gâle na'am. Gâle vallâhi ezidu alâ zâlike şey'en. La, la, wallahi, la. Vallâhi hmm. la ezidu alâ zâlike şey'en. etme ezidu dedin. Ee, i̇ki rivayetin birleşip, birleşmiş hali. iki rivayetin birleşmiş hali. Okul şeyinde tercümesinde. Bana -şebib rivayet etti. Dedi ki bize El Hasan bin Hayyan rivayet etti. Dedi ki bize makil ki i̇bn Ubeydullahdır, Ebu Zubeyr'den, o da Cavir'den naklen rivayet etti ki bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuş ve ne buyurursun? Farz namazları kıldığım, Ramazan'ı tuttuğum, helali helal, haramı haram tanıdığım ve bunların üzerine hiçbir şeyi ziyade etmediğim zaman ben cennete girer miyim? Demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurmuş. Adam Vallahi bunun üzerine hiçbir şeyi hiçbir şey etmem demiş. Hadis'in senedinde İmam Müsli Rahmetullah'ın Makil bin Ubeydullah yerine Makil ki, ki İbn Ubeydullah'tır demesi rivayette İbni kelimesi bulunmadığından Evet. Şimdi e, ne diyor? Ve haddefeni Selemetübni Şebib hocası Evet. Ebu Abdurrahman Selemetübni Şebib aslen nisaburlu olup Mekke'de yaşamış ve Hicri 240 tarihinde orada vefat etmiş. Kale haddefenel Hasan İbnu A'yen, Hasan bin Muhammed bin A'yen, Ebu Ali künyesiyle maruf olan bu zat azatlı kölelerdendir. Vefat tarihi Hicri 210'dur. Kale haddefenel Makil, makil Makil demiş. İşte burada onu açıklıyor. İb'in kelimesini kullanmamış ki burada bir açıklama var daha sonra. Vehuva ibn Ubeydillah evet Ebu Abdillah, Makim bin Ubeydillah el-Cezer'i azatlardandır. Hicri 166'da Cezire'de vefat etmiş. Han Ebi Zübeyr. Ebu Zübeyr Muhammed bin Müslim bin Tedrüs Mekkeli azatlı kölelerden. Vefat tarihi Hicri 128. O da Cabir'den. Evet şimdi okuyalım. Makil bin. Makil ki, ki evet. İbni Ubeydullah Ubeydullah'dır demesi rivayette İbni kelimesi bulunmadığındandır. Kitabımızın baş tarafında da görüldüğü vecihle böyle yerlerde Müslümin adeti burada olduğu gibi bir rivayete bir şey katmak şartıyla izahda bulunmaktır. Yani huve. Evet. Katmamak şartıyla. Evet. Yani parantez için. Ve huve İbni Yani makil kimin oğlu? Ubeydullah'ın oğlu makil şeklinde ne yapmış? Bir bilgi de vermiş. Diğer iki rivayetin arkadaşlar birleşimi. Ne diyor ee, Numan bin Kavkal diyor ki işte diyor ee, burada bir adam diyor. Diğer rivayetlerde sarahaten ifade edilmiş. İşte Ey Allah Resulü Mektubat diyor bakın. Ha, ne diyor? Mektubat diyor. İlk rivayette he, El Mektube diyordu. Salat kelimesi. Tekil geçmişti. Salleitül Mektube. Burada Salavat diyor. He, işte beş vakit farzları kılar e, ve Ramazan orucunu ne yaparsam? Tutarsam diyor. Diğer rivayetlerde Ramazan orucu yok. Diğer iki rivayette yani Kimden gelen? Cabir'den gelen ne yok? Ramazan orucu yok. Burada var. Ha işte. Başka helali haram. Helali helal. Haramı haram. Kılar ve üzerine bir şey katmazsam cennete girer miyim? Evet diyor. Ha, Gale diyor. Ben de bunun üzerine dedim ki diyor. işte Allah'a yemin olsun ki üstüne bir şey katmam. Her ikisinin neyi arkadaşlar? Bileşimi olan bir rivayet. Geldik. Beşinci baba. babu beyani. erkan İslam ve dağayımıh Evet. Buna geldik inşallah. Bunu e, önümüzdeki işte derste alacağız nasip olursa. İyi gidiyoruz. Bayağı bir gitmişiz. Hadi gitmişiz. Önümüzdeki ders e, sayfa 156'ya kadar çalışın. alacağız inşallah. 6. bak. Yani 5. babı 6'ya kadar alacağız. 156'ya kadar okuyun şöyle bir. 156'ya kadar okuyun. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşedönlü aylent, estağfurke ve tövbe.